Aydaki Kedi Bir bahar akşamı baba kedi tüm yavruları yıldızları seyretmeleri için dışarı çıkardı. Elbette aydaki kediyi göstermek içindi. Ama kaplan başını indirip ''Ben onu göremiyorum.'' dedi. Baba kedi sabırla kaplana kedinin nerede olduğunu göstermeye çalıştı. Ama kaplan bir bahane bularak içeri kaçtı. Seni gözlerini kontrol etmek için doktora götüreceğim. Hiç canın yanmayacak. Çok daha iyi göreceksin." dedi anne kedi. Göz doktoru Bay Spex, kaplanın gözlerini dikkatle muayene etti. Sonra tablodaki harfleri sırayla okumasını istedi. ''Eee genç kedicik bir gözlüğe ihtiyacın var bence'' dedi. Ertesi hafta kaplanla annesi gözlüğü almaya gittiler. Kaplan doktor gözlüğü gözüne yerleştirirken yüzünü buruşturdu. Ama sonra sevinçle haykırdı. Ha! Penceredeki ağrıyı görebiliyorum. Yerdeki bozuk parayı görebiliyorum. Aynaya bakınca kendimi bile görebiliyorum. Kaplan yeni, pırıl pırıl dünyasından o kadar memnundu ki burnunun üstüne yerleştirilen gözlük için tartışmayı hiç uzatmadı. O gece herkes gibi kaplan da aydaki kediyi gördü. Gözleri bu kadar iyi ki onun bana oradan el salladığını bile görebiliyorum. Diyerek güldü.